Yemekler ocakta henüz kaynamaya başladıkları için hizmetçi Marte gecikmiş olduğunu zannetmişti. Ben de dünyanın en sabırsız adamı olan dayım eğer acıktıysa şimdi bağırmaya başlayacaktır diye düşünmüştüm. Marte yemek odasının kapısını aralayarak Monsieur Lidenbrock erken döndü diye seslendi. Evet Marte diye cevap verdim. Fakat yemeklerin henüz pişmemiş olmasının önemi yok. Saat daha iki olmadı.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 Saygılı bir yen olarak kendimi onun hesabına hem de şahsım için yemeğe mecbur hissettim. Finch'tanımın sesini dinleyerek iki kişilik yemeğimi mideme indirdim. Marti, şimdiye kadar böyle bir şey görmedim diye söyleniyordu. Monsieur Ledenbrook'un sofraya gelmemesi imkansızdır. Ben de inanamıyorum. Göreceksiniz Monsieur Axe. Hepimizi önemli olaylar bekliyor.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 Ama kağıtta şöyle görünüyor. Genso re ni er a nokta c u üs o im bek ye. Dayım kağıda bakmadan pekala şimdi bunları soldan sağa doğru sırala. Ve aynen dediğim cümle çıktı. Genso riner aç t j üs s o im ye.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 Krobenle aramda olanları bilmeyen dayıma bu cümleyi yazmakla büyük bir tedbirsizlik yapmıştım. Fakat dayım okuduğu cümlenin manasını anlayacak durumda değildi. Kendini yaptığı işini heyecanına kaptırmıştı bir kere. Bir makina gibi aynı metodu Saknus Semun yazmış olduğu vesikaya tatbik edelim dedi. Yaz bakalım aksen. İtaat ettim tabi ona yazdım. Me, me, e, sen, ku, ser, i, dok. Anlaşılmayan bir sürü bir şeyler yan yana.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 Fakat sondan başa okursanız cümlemi tamamlamaya fırsat vermedi. Kağıdı yerden kapara kokudu. Ah, şeytan sanüsem diye bağırdı. Demek cümleyi tersten yazdın öyle mi? İşte vesikanın tamamı. Insine fels yoculis craterem kem delibat umba scartares itra, calendas decende audas viator et teres terceptrum attinges. Kod feci Arne Saknussem. Tercümesi ise şöyleydi. Cüretkar yolcu. Temmuz ayının ilk günlerinden önce Skartaris'in gölgesi üzerine düştüğü sırada Sneffels'in yolcul kraterinden içeri gir. Bu yol seni dünyanın merkezine götürecektir. Ben de aynı şeyi yaptım. Arne Saknussem.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 Bana Horace'ın lisanıyla hitap ederek dost olmak istediğini söyledi. Daha ilk anda da kaldığımız müddet içinde ondan başkasıyla arkadaşlık yapamadım. Profesör Fredicks'ın üç odalı bir evde oturuyordu. Bunların ikisini bize verdi. Çokluğu bakımından ada halkını hayrette bırakan eşyalarımızı profesörün evine taşıyarak yerleştik. Kendimize sığınacak emin bir yer bulduktan sonra dayım en önemli ve en zor meseleleri halletmiş olduk dedi.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 Doktor Hayalt'ın adanın en büyük doktoruydu. Profesör Fredrickson bizimle beraber gelmemişti. Aradan zaman geçince profesörle valinin devamlı bir anlaşmazlık içinde olduklarını öğrendim. Profesör Fredrickson olmadığı için bu yarı resmi ziyafette konuşulanlardan bir kelime dahi anlamamıştım. Maaf mafi dayımın hiç durmadan konuştuğunu söylemek zorundayım. Ertesi gün hazırlıklarımız sona ermişti.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 İçeri girince ev sahibi bizi yeni görüyormuş gibi selamladı ve saygılı bir sesle Sahel Vertu dedi. Bu kelime mutlu olunuz anlamına geliyormuş. Bu selamlamadan sonra yanımıza geldi yanaklarımızdan öptü. Ev sahibinden sonra karısı da Sahel Vertu dedi ve yanaklarımızdan öptü. Daha sonra karı koca sahillerini göğüslerinin üstüne götürerek önümüzde yere kadar eğildiler.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 Saat 6'ya doğru bu ışık oyunları gittikçe azalmaya başladı. Tünelin duvarları zamanla karanlık fakat kristalize bir renk aldılar. Mika, Felspat ve Coars'la bol miktarda karışmış bir haldeydi. Bu, yer kabuğunu teşkil eden dört tabakanın üzerine oturduğu granit tabakasıydı. Saat 8 olduğu halde hala suyla karşılaşmamıştık.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 Bununla beraber zaman zaman tünel birden bire dikleşiveriyor sonra tekrar düzeliyordu. O gün ve ertesi gün bir hayli yol aldık. Genel olarak yatay pek az da dikey ilerledik. 10 Temmuz cuma akşamı dayımın yaptığı hesaplara göre güneydoğu yönünde Rechevik'ten 120 kilometre uzakta 10 kilometre derinlikte bulunuyorduk. Bu hesaplar yapıldığı sırada dimdik ve korkunç bir kuyunun yanı başındaydık.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 Toplam olarak deniz seviyesinden 20 kilometre aşağıdaydık. Fakat 8 Temmuz günü kuyu dikliğini kaybetti. İnişe 45 derecelik bir meyille devam ettik. Yönümüz yine güneydoğuydu. Böylece yolculuğumuzun daha kolaylaşmakla beraber monotonlaştığını da söylemek zorundayım. Perşembe günü deniz seviyesinden 28 kilometre derinlikte Sinefels'ten 200 kilometre uzaktaydık.